Allah'ın Şeytanı Rızim Bismillahi Nur İmanla Kadirin Ver. Allahın Sevilisi Mahkumu Sardar Embiya Resul İbraya Habiib Huda Rhametli Ala Resul-i Ekrem Efendimiz'i sevmekle yüzleri ve kalpleri nurlanan, Resul-i Ekrem'i her şeyinden ziyade severek imanlarını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline müştak olanlar. Tevhid, Hakk'ı birlemek, onu şerikten tenzih etmek, Hak Teala'nın kullar üzerindeki Hakk'ının en yücesidir. Allah Celle Celaluhu Hazretleri şirkten gayri her günahı istersem affederim buyuruyor. Fakat şirki asla. Allah birdir, şerik-i naziri yoktur, 90 sıfattan münezzehtir, kemal sıfatlarıyla muttasiftir, her yere, her mekana hazır ve nazirdir, mekandan münezzehdir, Allah mekanların mekanıdır. Her neye bakarsan hakkın kudretini, fiil ilahisini, sıfat-ı rahmanisini ve zat-ı müşahede ederiz. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde Fe مَاَقْتُوا وَاَلُّوا فَسَلْمَا Neye bakarsanız benim neşime bakıyorsunuz diyor Cenab-ı ve tekadda sazretleri. Öyleyse müminin necat-ı tevhittedir. Hakk-ı kılmaktır. Sonra bu iman, bu imanı kemale indirmek için onun sevgili Habibi, bütün peygamberlerin seyyidi, nuru evvel sebebi ilkat alem olan Muhammed Mustafa'yı sevmek, sallallahu aleyhi ve sellemi onun sünnetlerine ittiba, seve seve icra ve Resul-i Ekrem'i her şeyinden ziyade severek imanı kemale iddirmek her müminin lazım olan şeydir, kutsi vazifedir. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulü Ekrem'i her şeyinden ziyade seversen Allah da onu her şeyden ziyade seviyor. O sevgide, o sevgide müşterek olursun. Hakla beraber, öyleyse kişi sevdiğiyle beraber ki mahkadı sıdkın kim muktedire nail olursun. resul Ekrem, Arabi'ye hitap etti, cümle cümlelerimizi söylemiştik. Demişti ki Arabi'ye el mer'u ma'a men ya Arabi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Madem ki sen Allah'ı ve Resulünü seviyorsun sen de benimle berabersin diyormuştur. Ve Cenab-ı Hakk'ı sevmemiz lazımdır. Düşünürsek sevmemiz icab eder. Bütün nimetler bizim için hak olmuştur. Cennet, cehennem, melaike, arş... Kürsi, dünya, ahiret ve mafihane varsa bizim halka olmuştur. Senin kursağına bir lokma ekmek için 365 gün göğe güneş çıkar. Yağmurlar yağar. Nefsimler tebettül eder. Senin kursağına bir lokma ekmek için. Ve şöyle buyurur. Hadisi i Kursi'de Cenab-ı Rabbül Alemin Resulü lisanıyla Ey beni Adem bu mevcudatı senin için halkettim. Seni de kendim için halkettim diyor. Öyleyse kulluğunu bil. Vazifeni bil, Allah yolundan ayrılma. İkinci, imandan sonra imanın muhafızası ne iledir. Okuduğum ayeti kerimeye göre. Nasıl ki rüzgarlı havada bum yanmazsa, rüzgarın tesisiyle sönerse, ibadetsiz imanlar küfür rüzgarlarıyla, isyan rüzgarlarıyla sönmekle mükelleftir. Öyleyse iman nurunu, ibadet çersesiyle çerçebemiz lazımdır ki, ibadetlerin ehem mühimi, Birisi namaz, birisi de zekat. Birisi vücudu ibadet, diğeri diğeri mali ibadettir ki dünya bununla kayımdır. Gene Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sevgili peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi diyor ki amelden ilk sorulacak olan soru sizlere bir kula ilk soru namazdır diyor. Namaza çok ehemmiyet vermeniz lazım gelir. Kılanlar Kudûh huşû ile, tadil erkan ile vaktinde kılmaları gerektir. Kılmayanlar ise bu ibadeti mutlaka yapmaya cezmü kasd Allahü Teala'ya yalvarıp Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi bana namaz ibadetini sevdir, beni namazına mahkum et diye yalvarmalıdır. Namaz kılmayanların halleri Kıyamet Günü'nde perişan olacaktır. Eğer namazın yerinde ise Diğer ibadet ve taatlar. Ben Cenab-ı Hak müsamahken davranacak. Allah'ın kulü üstüne hakkı birisi iman. Allah'a şükürten beli kılmak. E, diğeri namaz ibadettir ki vücudu ibadettir. E gözümün nuru. E, sultanım efendim. Birkaç söz söyleyeceğim. Bundan sana intibah hası olan. Aklım var diyorsun. Tefekkür eyle. Allah sana bu vücudu vermiş. Vücudun her vuzgunu bir para mukabilinde satacak olsak kaç milyona malikiz? Kaç milyona? Gözünün bir tanesini yüz bin liraya vermezsin. İki gözünü iki yüz bine vermezsin. İşitmek yasasını, düşünmek hastasını bunu kaçar milyona verirsin acaba? Verilir mi verilmez diye? Allah seni bu nimetlere bırak. Allah'a teşekkür etmeyecek misin? Sana birisi bir takke verse başına giymeye teşekkür ediyorsun ki vazifendir teşekkür etmek. İyiliğe karşı teşekkür... Kullara teşekkür, hakka teşekkürdür. Kula teşekkür etmeyen, iyiliğe teşekkür etmeyen hakka teşekkür etmiş olmaz. Sana bir biri için bir takke versin, hediyesi. vazifen ona teşekkür eder. Hiçbir alacağın yok ki sana bir takke vermiş. Takke verene teşekkürün var. Ona karşı boynunu düküyorsun da o takkeyi giymek için sana kafayı veren Allah'a secde etmeyecek misin? Sana gözlük bir yaz gözlüğü hediyesi ver, teşekkür ediyorsun. O gözlükten bakmak için o gözü veren Allah'a teşekkürün yok mu? Mutlaka vücudun teşekkürü ibadet ve namazdır. Sakın ha zihar, insan şeytanlarına kalmayınız. Namazla bir şey yoktur diyenler, onlar hata ediyorlar ve namaz kılmayıp da kalbimi temizleyenler de Allah'ın hasmidir. Allah Halil-i Muhammed'ine demiştir ki Miyanaş'ta benim, sana, benim hasımlarımı sana sayayım mı Halil-i Muhammed? Allah. İyi dinle. Birkaçını söyleyeceğim çünkü vakitimiz olduğu için konuşamıyorum fazla. Resul-i Ekrem'ine, ey Resulü Müjdebam, Ey Ahmet'im, Muhammed'im, sevgilim, Habib'im. Hasımlarımı, düşmanlarımı haber vereyim mi? Bir seni sevmeyenler benim hasmımdır, düşmanımdır. Resul-i Ekrem'i kim Allah'ın hasmıdır o. İki, bir şey yediği vakitte o yedi şeyi görene tattırmayan kimse benim hasmımdır. Üç, çalıştırıp terletip teri soğmadan hakkını verme. Kişi benim hasmımdır. Çalıştırdığın kimsenin teri soğmadan hakkını vereceksin. Çünkü teri soğarsa ne beni verirsen razı olur ertesi günü. Unutmuştur yorgunluğunu terini. Onun için daha yorgunluğu, yorgunluğu gitmeden teri soğmadan hakkını vereceksin. İki üç saydığı hepsini sayarızın zaten hatırlatılmayacaksın. Üç tanesini sana saydım kâğıtı gelecek mi? Diyor ki Cenab-ı işte, beni tevhî edenler, beni şerikten beni kılanlar, beş rakıt namazlarını, beni seve seve, kudu hoşu ile, tadil ve erkene riayetle vaktinde eda edenler. Sonra onlara vermiş olduğum emanet maldan benim emri üzere fukaraya tasaduk edenler. Zekat kaçta kaç biliyor musun? Şeriat-i Gerrâ-i Ahmet'e birini vermektir. Ama Hakk'a aşık olanlar hepsini verirler. Kelle'yi de verirler Allah yoluna icap ettiği vakitte. İşte Abba-i Allah yoluna kelleyi zekat vermişlerdir. Bugün Anadolu'nun elimizde geçtiği gündür. 50 bin kişilik bir orduyla 200 bin, 300 bin bozmuşlardır bugün. Cuma vaktinde, Albasan Sultan albasan, Cuma vaktinde buyurmuş ki Cuma vaktinde Hatipler hudaya gel dua edecekler. O vakit o iddian dualar müstecaaptır, o anda düşmana hüzum edelim. Soyunmuş, kefenine sarılmıştır. Ve böylece Allah hazikatlarını ödemişler. Sen yine hazgıdın Allah'a için. 10 parını veremiyorsun. Ama nefsi emmarene tapıyorsun Allah diye. Onun emirlerini dinliyorsun isyanda böyle sarf ediyorsun. Tövbe ederim diyorsun ama aldanırsın sonra. Çünkü o gelici, insanları birbirinden ayırıcı, servi boyları hüküm kemal edici. O ansın gelir o. Hemen Cenab-ı Hakk'a rücu et. Dön Allah'a. Allah ne kadar günah işlediğinize işte tövbe ettikten sonra hepsini Allah affedecektir. Allah çünkü muhbir-i sadık böyle haber vermiştir. Ama bir daha yapmak üzere. Niyetin bu olacağını. Etta'i binezzembi kemennâ zembele sadaka Resulullah günahına tövbeden o günahı yapmamış gibidir. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Ancak şişlikle giderse Allah'ın felaket olur. Aman şişlikten girin. Lisanını tevhide göğnünü Allah sevgisi. Lisanını la ilahe illallah'a alıştır. Kalbini aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah'ı da tizciğine o sevgili peygamberin sana yarın baktığı vakitte... ...baba evladını tanıdı gibi seni tanısın ...eseri secdeden... ...onunu secdeye koy... ...hiçliğini bil... ...Allah sana senden yakın... ...sen secde ettiğin vakitte Allah'a yaklaşacaksın... ...öyle diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde... ...ayet-i okursa secde lazım gelecek şimdi ...zekatlarını verenler... ...yani mali ibadetlerini yapanlar... ...vücudu ibadetlerini yapanlar... ...onlar, onlar için... ...onların ecirleri zayi olmaz... Yaptıkları ibadet boşa gitmez, verdikleri zekat, yardım, sadakat, onlar da boşa gitmez. Ne olur? Allah ininde onlar cem olur. Yalnız bu öyle değildir. Günahlar da öyledir. Onlar da cem olur. Sonra sen gözünü yumar yokmaz, rütben sırfından çıktı mı? Kasan elinden gitti mi? Kesene kesene başkaları sahip oldu mu? Mallar miras sevdiklerin varisi oldu mu vakitte? Bir de önüsünü yayarlar kitabını bak. Yaptığım budur dünyada diye. Eğer salih amelesi değilse Allah önündedir. Böyle kimseler için felah, korku yoktur. Gittiği yerde nereye gidiyoruz? Sevgililerimiz ayrılıp bizi bir dünyanın ahır menzili, ahiretin ilk menzili olan kabre tek başına amelimizi başına koyacaklar. Korku tabii. Bir gece buzakta yatabilir misin acaba? Soruyorum sana. Kabrin içine şey gibi yatacaksın. Mümkürü var mı? Soruyorum hadi. Ahiret yok diyebilirsin ama ölümü inkar edemezsin. Evet. Gittiği yerde korku yoktur. Akabeler... AKB'ler kolaylıkla geçirir. Çünkü iş bitmiyor dünyadan. Öldü de kurtuldu. Ne öldü de kurtuldu? Öldüten sonra müftela oldu belaya. El ayak bağlandı. İpsiz, zincirsiz bağladı elini Dünyada kaçabilir oradan oraya. İnsanları kandırabilir, makineyi yanıltabilir. Orada da şey yok. Ne kurtuldu? O vakit iş başlıyor. Burada itvalü maaşıydı. İstediğini yap. ister kafir ol, ister mümin ol burada. Serbestsin. Ekmeğini veriyor gene Allah. Ya orada olsan gene veriyor Allah. Öyle diyorlar Allah çünkü. Sevinecek yiyecekmişsin. Bir adam kafir de olsa, işte görüyorsun kafirleri, müşrikleri, münafıkları. Allah hepsinin sofrasından doyuruyor. Bir sofra işte ortaya sermiş. Bu sofrada müminin münafıkı, salihi abidi hepsi o sofra da yiyorlar. Önde kurtulu onunla iş başlıyor. Akabeler var. Kabir akabesi var, sual akabesi var. Gecikler var yani. Derin bir derya. Üzerinde sandal lazım geçmek için. Kayık lazım. Kimisi o deryadan rahat selamete geçmişti. Cenab-ı Allah ilan etmiş. Korkmasınlar diyor Allah. Onlar için korku yok diyor. Bıraktılarını mahzun olmasınlar. Dünyada on tane apartı varmış. Bırakmış. Ama gönül vermemiş. Allah'a gönül vermiş. Allah öyle bir nimet verecek ki bıraktığı şey onun yanında hiçbir şey değil. Onun için mahzun olma. Ey Allah'ın velisi. Allah'ın dostu Allah'ın sevgilisi, Allah'a sevenler. korkma Korkulacak bir şey yok. Bir kuşun iki kanadı olursa eğer, o kuş kafesten çıkmaktan korkmaz. Bir uçar çünkü. Bir kanadı olur, bir kanadı olmazsa, iki kanadı olmazsa, onu dışarıda helak ederler. Biri iman bir kanat müminin. Bir kanadı iman. Bir kanadı ibadet, uçarak hakka mülakat edecekler. Mülakat edecekler o Cenab-ı Allah'ın. Kafirin kanatları yoktur. Onu helak edecekler. Ey mümin! Ağla! Sızla! Haktan şunu iste. Hiçbir ismi hakkımız yok. İbadeti cennet için yapma. Ücret Allah'a ibadet etme. Kul olduğun için Allah'a ibadet eyle. Fakat şunu iste. Bunu iste hakkın senin. Ya Rabbi imanımı yolla setle. La ilahe illallah. Muhammed'e Resulullah gidersen korku yok. Hazreti Muhammed seni kucağına Cennetin sekiz kapısı açık bulunacaktır sana. Ama bunu kaybedersen hiç merak ettir. Arkandan dünya dolusu altın dağıtsalar, senin rahatlığın için sana bir faydası olmaz. İmanlı erisi söylüyorum. İmanlı giderse arkasından yapılan hayırdan kendisine hissedar olabilir. giderse dünya dolusu altın dağıtsalar, yüz bin bölü dokursalar hiçbir faydası olmaz. Aklını başına al, ibadet kemerini beline dola. Gece gündüz, sabah akşam, gizli aşikar Allah'a tevhid et. Resul-i Ekrem'e selam selam oku, onun sünnetlerinden en küçüğüne kadar hepsine ittiva ile. Resul-i sev, imanın kemali, Allah'a ibadet, Allah'a taat, Allah'a Allah'a muhabbetle taat ve ibadet, Habibi Huda Muhammed Mustafa'ya muhabbet. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Vallahi yedi ila edar-ı selam ve yedi ben yaşa ila sıratı